المشروع هو مبادرة من الجمعية شانس بالتعاون مع أخشي إكوانفورماتيون أخشي نوريوس ممول بالقانون لج 40 الخاص بالعزل المتعلق بالمحافظة لومبارديا. live and in information to together in a way in of this program Concerning housing, health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 Bu programın 4 bölümü eve adanmış ve sağlık, iş ve vergi. İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngilizce bulabilirsiniz. Bu proje Kooperatif Chance girişimiyle başlayıp Arpkiye Confermazioni ve Archi Norris işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Madde 40 Finans az Lombardia. Amici, eccoci qui dopo un anno di lavoro dobbiamo ammettere che abbiamo fatto grandi progressi non è vero? certo, mi ricordo ancora quando sono arrivata ogni volta che venivo interpellata in italiano volevo rispondere però mi era difficile capivo le frasi ma riuscire a formularne una completa era una fatica enorme il pensiero era più veloce della parola ma alla fine mi uscivano di bocca soltanto piccole frasi e devo confessarvi che non so se avevano un senso compiuto eh sì Solo chi ha vissuto questa esperienza può capire cosa vuol dire trovarsi in un paese diverso e cercare di comunicare in una lingua sconosciuta. Ma poi, con tanto studio e soprattutto molta pratica, alla fine ci si riesce. Anche i ragazzi di una volta a casa parlavano soltanto diretto. E anche loro hanno dovuto imparare l'italiano, certo con meno difficoltà. Alcuni amici mi dicono che non è stato facile. E eh sì, in certo senso è vero. Ma tu, che sei una mediatrice culturale, non dimenticare che tutti i bambini imparano presto. Sì, questa è una fortuna, anche per i figli delle persone che arrivano con il congiungimento familiare e che vengono alimentari. Penso che anche per chi è nato qui il problema non si pone. Bene ragazzi, vi ho chiesto di pranzare insieme perché vorrei il vostro parere su un lavoro che sto facendo. Siamo tutti attenti, spara! Ultimamente mi capita spesso di mediare tra condomini e mi domando quanto sia difficile per le persone cambiare stile di vita. Non dimentico che molti immigrati prima dell'arrivo in Italia erano abituati a vivere in case singole e, e alcuni persino in campagna. Se tra gli italiani ci sono conflitti immaginiamoci tra gente di culture diverse. È vero, nessuno ci pensa mai. Quali sono i problemi più comuni? Ho raccolto molte informazioni. I problemi nascono, ad esempio, quando si vuole comprare o affittare una casa, e tutti dovuti alla non conoscenza delle regole, alla mancanza di comunicazione e alle barriere culturali. Ascoltate bene e dopo accetto tutti i vostri commenti. Konumuz ev ev ve kira ve dayi yaşamak için ayrıntılar yabancılar için ev aramak önemli sorunlardan biri bundan dolayı güvenli arama Arama için bazı temel kurallar. Ne zaman bir ikametgah arandığında kiralanacak unutmayalım ki kira düzenli olarak ödenmeli. Ve evi teslim aldığımız gibi iade de teslim etmeliyiz. Kira, kira, kira, kira ödendiğinde elimizde bir bakmuzun bulunması önemlidir. E, e, kirada e, ev sahibi bir garanti e, Örneğin... İş veya belirli bir yeterli gelir. 3 aylık depozit buna da mevduat denir. Ayrıca bu mevduat evi, evi ya, iade ettiğimizde faizi ile geri teslim edilir. Ancak evi, eve zarar vermediğimiz sürece... Ne zaman ev kiraladığımızda ajans aracılığıyla ajansın da masraflarını ödemek zorundayız. Kira sözleşmeleri Yasaya göre ev kiralamak için yapmak gereken en düzenli çift bir sözleşmenin kiracı ve ev sahibinden imzalanmış olması gerekir. Ve bu sözleşme, sözleşme vergi dairesine kayıt olması gerekir. Ve kiralamadan önce önemli, en önemli olan e, evin kon, evi kontrol etmeliyiz. Yani miktarının e, miktarını, miktarını kontrol etmeyiz. Sözleşmeler fa farklı olarak değişir. Çok farklı sözleşmeler vardır. Önerim derneklerle ve sindikalarla itibat kurmanız kiracı veya kiracıların korunması içindir tkazı ve herhangi bilgiler için internet sitesine girin vu.şanscomu.it kat mülkiyetinle kat mülkiyetinde yaşadığınız zaman ortak bina kullanım alanları ve ve diğer bireysel kullanımlar fiziksel ve yasal sahipleri vardır ortak hizmetler ortak bir yönetim gerektirir. Aylık giderler. Yasaya göre aynı zamanda bireylerin neden olduğu hasarı, maliyeti ve sorumlusunun sorumluluğuna olduğunu öngörür. Maliyetlerin dağımlığı ev sahibi üzerine ve kiralayanın üzerine değişir. Ev sahibi üzerine gelen olarak olağanüstü bakım maliyetleri, kiralayanın üzerinde temizlik hizmeti, asansör işleme ve rutin bakım, Su kaynağı, elektrik enerjisi, ısıtma klima, kapıcılık hizmetleri e, ödenir. Ama ev sahibi üzerine tesis amortizma maliyeti, ısıtma onarım, yangın revizyon maliyeti. Kiracılara ekonomik yardım. Desteklenme fonundan aileler için açıkça bir katkı. İsteyen 30 Ağustos'tan 30 Ekim'e kadar istek yapabilir. İka olduğu belediyeden yetkili vergide yardım merkezleri, kafı, Lombardiya'da hangi vatandaş katkı isteyebilir? İkametgah kayıtı ve Lombardiya'da ana konutu olan, geçerli olan kiralama kayıtı ya da beklemede olan, oturma kartı veya oturma izni 2 yıl, düzenli bir meslek, serbest meslek ya da işçi, en az 10 yıl İtalya'da ikamet veya Lombardiya'da en az 5 yıldır. Tahliye, tahliye hakim tarafından belirlenir ve kiracı belirli bir tarihte daireyi iade etmelidir. Kat mülkiyetinde bazı kurallar sorunları önlemek için, alışkanlıklarını tanımak, kalk mülkiyetinin kurallarını bilmek. Belirli belediyede kararnameler ve yasal düzenlemeler, sorunları ve çatışmaları fırsatlarını azaltma, azaltmaya yardımcı olur. Mimari dekorasyonunu konumak için ve iyi bir durumda olması gerekir yaşadığımız yerin ve İtalyanlar bu bildiğiniz gibi bunlara çok önem verir. Ticarata kurmadan veya dışarıdan görülebilen nesneler, örneğin asılı giysiler, güneşlik, verandalar, dış klimalar, çanak antenler ve tüm ve bunlarla ilgili bütün kararlar binalar tarafından alınır. Ve bildiğiniz gibi alternatif değişikli değişiklikler yasaktır binanın mimari dekorasyonuna, yani kendi yapısını ve görüntüsünü bozar. Bilmemiz gereken kat mülkiyetinde anten yüklerken ne yapmalı. Anten merkezi tüm bina sakinleri için birdir ve toplantıda belirlenir. Harcama bina sakinleri arasında paylaşılır. Bireysel antenlerle ilgili öncelik kontrol etmemiz gereken kat mülkiyetinde mülkiyeti kurallarında yasaklanmamış olması. Ve kat mülkiyetindeki sakinlerine göre antenimizi biz de yerleştirme, yerleştirmeliyiz. Eğer bireysel anten yerleştirmek istiyorsak ilk önce yöneticiden izin almamız gerekir. Yöneticiden izin almadan yaparsak anteni çıkartmak zorunda kalırız. Kat mülkiyetinde, teras ve balkonlarda neslelerin toplanmasından kaçının. Çoğu durumlarda nesneler yerleştirildiği için teraslarda en yaygın kavgalar, anlaşmazlıklar ona ilişkindir. Bazı teras ve balkonlarda nesnelerin aşırı birikim oluşur. Çeşitli türden malzeme, ağlar, minder, büyük kaplama, kaplarda, ahşap veya plastik, binanın dekorunu ve estetiğini bozabilir. Ayrıca aşırı kilo balkon stabilitesinde problem de olabilir. Mümkün olduğunca nesneleri çok az veya yoldan hiç görünmeyecek şekilde yerleştirin. Kurulum için verandalar, tendeler, sayaçlar ve dış duvarda dolaplar, benzer nesneler kullanmaya çalışın. Eğer uzun süre bir kişiyi misafir edersek, 15-20 gün içinde Önemli olan yöneticiye bildirmek. Ayrıca apartman sakinlerine saygı olarak da söylememiz gerekir ve masrafları da doğru şekilde bölmesi için. Ortak kamu hizmetleri ve bina bakım giderlerinin ödenmemesi. Servis ücretleri ödenmemesi halinde bir bina sakininden diğer tüm bina sakinleri ücreti ödemek zorunda kalıyor. Bundan dolayı meydana maliyet artışları oluyor. Eğer kiracı bina ücretlerini ödemezse ücret ev sahibiden ödenmeli. Sonuçta o sorumludur. Kiracı borcu eğer iki aylık kira değerini aşarsa temerrüt nedeniyle tahliye talep edilebilir. Eğer ev sahibi ise ücretlerini öden, ödemeyen, yönetici bir imkanına sahiptir. Hemen uygulanabilir, borç ödenmemiş olması halinde. Gürültü ve kargaşa Önemli olan başkalarının huzuru için olası saatlerde aşırı gürültüyü sınır koymak. Kat mülkiyeti kurallarında belirtilir. Hangi saatlerde aşırı gürültü yapılmayacağı? Aşırı, aşırı durumlarda gürültüye neden olanlara karşı adli poliste şikayet eylemi başlar ve bir ceza davasına dönüşebilir. Örneğin polis ve karabin yeri. Evsel atıklarla ilgili sorunlar. Dikkat edin! Mutfakta sıcak pişirme yağı kullanırken veya lavabodaki artık kalıntılara. Bunlar borularda tıkanıklılık karmaşası veya hasar yaratabilir. Boru hattında daha sık bir bakım ve temizlik gerektirebilir. Maliyeti tüm kat mülkiyeti karşılar. En iyi şekilde kullanılan yağı ortadan kaldırmak için soğumaya bırakın. Tava veya tencereyle kağıt havlu yardımıyla yok edin. Ya genel çöpe atılır. Çöplerle ilgili ortak alanları düzenli tutmak önemlidir bir kat mülkiyetinde. Çöpleri atmak için çöp sepetleri kullanılmalıdır. Ve bu tür çöp konteynerleri yokluğunda bile yere atılmamalı. Size önerim çöp torbasının kapasitesini kontrol edin. Daireden ayrılmadan önce kaygan tabanlar, asansör ve binanın merdiven üzerindeki oluşan damlaları, kötü kokuları böylece engellersiniz. Sıkıntı halinde hemen temizlenmeli. Yanlış gıda, gıda koruması. Kendi ülkemizde, kendi ülkemizde özlemden dolayı yemeklerimizi pişiririz. Ancak düşünmeyiz ki diğer bina sakinleri için bazen hoş olmayan rahatsız verici kokular çıkar. Bu nedenden dolayı komşular azla irtibata geçebilir. Böylece azla denetleme yapar. Ve sağlık için hiçbir risk olmadığı onaylanır. Kötü kokuların yayılması, yayılmasını durdurmak için de ayrıca komşular yasal işlem yapabilir. Burada yasal olarak kötü kokunun kalıcı ve rahatsız edici olduğu kabul edildiğinde böylece zarar hemen kim sorumluysa nakit olarak ceza ödemek zorunda kalır. Normalde apartman kurallarında evcil hayvan tutmak yasaktır. Köpek, kedi ya da balık hariç rahatsız etmedikleri sürece diğer canlı hayvanlar tutulması genellikle yasaktır. Sağlık mevzuatı sınırlayıcı, öldüren ve kesilen hayvanlara hayvanlarla ilgili belirli kurallar vardır. Yetkili kesimhaneler dışında kimse faaliyet yapamaz. Bu nedenle evde kesime izin verilmiyor. Evin herhangi bir odasında Hatta dini ve törelse amaçlı olsa bile. Kat mülkiyetinde park sorunları Bazı binalarda belirli yerlerde açık atoparklar vardır. Ayrıca apartman sakinleri olmayan kişilerden işgale uğrar. Bazen arabalar uzun süre orada terk ediliyor. Bir kamusal alanı işgal ederek bozulma oluştururlar. Aracınızı bırakmayın çünkü müdahale durumunda cezadan hariç sahibi çekme, taşıma ve depoda durma masraflarını ödemek zorundadır. Bir bina otoparkı, bina sakinleri tarafından kullanılması öngörülür, aksi karar alınmadığı halde. Kim yetkisiz bir şekilde kullanırsa araba yerini ilk yönetici tarafından çağrılabilir, daha sonra mahkemeye götürülür. Ortak kullanım istismar ettiğinden ayrıca tazminat talep edilir. Detaylı bilgi almak isterseniz önerim derneklerle ve sendikalarla itibat kurmanız ve herhangi bilgiler, bilgi için internet sitesine girin. www.vidopya.shans.com.it'ye girip bilgiler alabilirsiniz.